Ey aziz Müslüman kardeşim, bu Risale'nin mukaddimesinde kendi nefsime birkaç nasihat ederken, sen de kabul eder bir kalple dinlersen, allah Teala Hazretleri El-Hadi Celle Celaluhu ismiyle tecelli ettiği zaman faydalanirsin. 1. Müslim ve Bukhari'nin ve diğer pek çok muhaddislerin ittifakla tahriş ettikleri şu hadisi dinleyelim. Sizler kendinizden öncekilere karış karış, dirsek dirsek uyacaksınız. Hatta birisi kelerin deliğine girse, siz de gireceksiniz. Yani, mümin olduğunuz halde, örf, adet, hukuk, giyim kuşamda, zikirlerde, Pers ve Roma'da icra olunan adetlere uyacaksınız. Aranızdaki fark, siz inanıyorsunuz, yaşamıyorsunuz, onlar ise inanmıyorlar ve yaşamıyorlar. Onlar ne yaparlarsa siz de yapacaksınız. Binaenaleyh bu hadisi şerif bize büyük bir ihtardır. Hadisin devamına bakalım. Sordular, onlar Yahudi ve Hristiyanlar mı? Buyurdu ki, Yahudi ve Hristiyanlardan başka kim olabilir? Şimdi Müslüman gençleri örf, adet, giyim ve kuşamlarda, ahlakta, Kendilerini Hristiyan ve Yahudilerin örf, adet, giyim ve kuşamlarına uyduruyorlar. Hatta onlardan birisi yolda karısıyla cinsi münasebette bulunsa siz de aynen onu yapacaksınız.